Oh yeah. ¡Gracias! Merhaba Kainat, bugün 14 Temmuz Perşembe, yıl 2016, ay 7, gün 196, Hızır 70. 1437 hicri Şevval 10, 1432 Rumi Temmuz 1. Rumi Temmuz 1432. Fırtına. Fransız devriminin başlaması 1789. Fransızların Milli Bayramı. Günün Tarihi. 227 yıl önce bugün 14 Temmuz 1789'da ayaklanan Fransızlar Paris'te siyasi tutukluların bulunduğu Bastille hapishanesine saldırmışlardı. İhtilalin başlamasıyla krallık devrildi, kurulan cumhuriyetin başlangıcı olan 14 Temmuz Fransızların ulusal bayramıdır. 15 yıl önce bugün ise 14 Temmuz 2011'de basınımızın ilk kadın foto muhabiri Eleni Küraman İstanbul'da vefat etmişti.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 Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete programı başladı Ömer Maddacan Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de bize destek veriyor Günaydın Günaydın Evet, açılışımızı kraftwerkle yaptık Computer Love diye çevirebileceğiz İngilizcesi öyle Aslında Almanca ee, Bilgisayar aşk Değil mi? Nazilerin Nazilerle alakası yok yani Kraftwerk Nazilerden sonra geldiği için evet. bu Alman elektronik müzik grubunun e, parçanın ismi Computer Love ama şarkının içerisinde de Computer Love diye geçiyor. Computer Love. Yani Almanca olarak koymamışlar parçayı. E, Almanların nasıl e, bilgisayar sevdasının tarihsel bir e, imgeye dair olduğunu anlatmaya çalışacak Galeanu biz de bu vesileyle bu parçayla eşleştiriyoruz Evet kendisi. öyle bağlayalım aynalardan şimdi bakalım niye çaldık.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 Yahudi olmak yasak 1905, 1935 yılında Almanya'nın kanını ve onurunu koruma yasası ve diğer eş zamanlı yasalar ulusal kimliğin biyolojik temelini oluşturdu. Damarlarında Yahudi kanı dolaşanlar bu kanın oranı birkaç damla bile olsa ne Alman vatandaşı olabiliyor ne de bir Alman vatandaşıyla evlenebiliyorlardı. Yetkililere göre Yahudiler dinlerinden ya da dillerinden ötürü değil, ırklarından ötürü Yahudiydiler. Onları belirlemek çok kolay bir iş değildi. Nazi uzmanlar evrensel ırkçılığın zengin tarihinden ilham aldılar ve IBM şirketinin paha biçilmez yardımından faydalandılar. IBM mühendisleri her kişinin fiziksel özelliklerini ve genetik tarihini tanımlayan formlar ve delikli kartlar tasarladı Sonra da tam Yahudileri, yarı Yahudileri ve damarlarında dolaşanın onda altıdan fazlası Yahudi kanı olanları saptamayı sağlayan yüksek hızlı, müthiş erişimli otomatik bir sistemi devreye soktular. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel yayıncı Efendim günün tarihlerine girmeden önce ufak bir ekleme yapayım, bir düzeltme bir de ekleme yapayım. Biraz önce Saatli Marif takvimini okurken Eleni Küreman'ın Ölüm Tarihini 2011 gibi telaffuz ettim sanırım. 14 Temmuz 2011 olduğunu söyledim ama 14 Temmuz 2001 yılında basınımızın ilk kadın foto muhabiri Eleni Küreman İstanbul'da vefat etmişti. Bir Rum kendisi evet. ve Türkiye'de basın tarihinin önemli. ilk öncüsü 15 yıl önce bugün vefat etmişti. Ona da bir günaydın diyelim evet. Eleni Kuremana. Bu vesileyle. Bir de ufak bir haber eklemesi yapacağım. IBM şirketinde doğrudan bu olaylarla alakalı sorunlu tutmamamız lazım. Sorunlu tuttuğumuz takdirde de zaten kendisini savunabilecek bir ee, zekayı da geliştirmiş durumda kendileri ondan haberiniz var mıydı bilmiyorum ama Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü hukuk bürolarından Baker Hostetler e, iflas uygulaması yapmak için sıradışı bir karar almış ve IBM'in yapay zekasını kadrosuna katmış halihazırda hazırda 50 avukatın çalıştığı büro artık yapay zeka Ross ile 51 kişi olmuş şimdi ne işe yarıyor bu Ross diye soracak olursanız ee, IBM'in insansı yapay zekası Watson'ın Temel alınarak tasarlanan bir başka versiyonuymuş sanal avukat olarak geçiyor bu okuma, anlama, araştırma ve sorulan soruları hipotez üretme gibi özellikleri bulunuyormuş. Mükemmel. Ya da benim yerime koyun Watts'ını size aynı şekilde radyo programında belki yapabilir. Ayrıca deney ama biraz hukuki terimlerle olabilir bu iş. Ayrıca deneyimlerinden de sonuçlar çıkarabiliyormuş ve yeni deneyimlerine bağlı yeni deneyimlere bağlı olarak hızla kazanabiliyormuş. Bir yani... de radyo app koyarız. O zaman? Boş zamanlarınızda radyo dinlersiniz. Hayır. Duruşma arasında o yüzden mi? Yok, hayır canım. Program yapmakta onu, onu kullanıyoruz ya. Hmm. Hukuk yerine radyoculuk uygulaması koyarız. Bakın duruşma sırasında bir iddia yönelttiğiniz zaman mesela IBM şirketine Nazilerle olan işbirliğiyle alakalı bir dava açtınız diyelim. Nürnberg çok geride kaldı ama açıldı bir şekilde. Oldu da açıldı diyelim. Ondan sonra e, IBM şirketi de kendi e, avukatları yerine ee, rozu yönlendirse ROS e, bir soru sorulduğunda bunu algılayabiliyor kanun hukuk kuralları ve yardımcı kaynakları değerlendirerek kısa sürede cevap da verebiliyormuş hmm. ve IBM'in yapay zekası binlerce yanıt arasından en doğrusunu kısa sürede bulabildiği için diye yazıyor yeni Şafak internet sitesinde duruşmanın süresi de kısa bir şekilde azalıyormuş ...Türkiye için belki de en gerekli uygulamalardan Kesinlikle. bir tanesi olabilir bu. Ayrıca basit ve anlaşılabilir bir dil kullanıyormuş. Benim gibi dil. Salonda oturanlar için de bu oldukça önemliymiş. Zira ağır hukuk terimlerini birçok insan anlamakta güçlük çekiyormuş. Aynen benim gibi tekrardan. Roz ayrıca duran bir şekilde de kalmıyormuş. Hukuk alanındaki tüm yenilikleri ve güncellemeleri de takip ediyormuş. Kısaca sahibimin yapay zeka avukatı teoride kusursuz olarak duruyormuş... Pratikte ise nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz diye yazıyor. Ar Yeni Şafak'ın internet sitesindeki Furkan Özata haberinde. Ben buna bir soruyla bitireyim bu konuyu. 51r çıkmış büro dedi. Evet, evet. Diğer 50 kişiye ne kalmış. İşte bu da başlangıç. <gülüyor> evet bilgisayarlardan başladık onunla da devam ederiz ama iki tane küçük tarihte bugün durumuna değinelim hepsi birbiriyle bağlantılı bir kere 1789 işte ayak Fransızlıların ayaklanmaya e, ulusal bayram olduğunu söyledik ve bununla ilgili 14 Temmuz resepsiyonun iptal edildiğini Büyükelçilik ve konsoloslukların kapatıldığını da hemen ekleyelim Türk yetkililerle irtibat halindeyiz demiş Fransa Başkonsolosu ayrıca da e, yani çeşitli kaynaklardan birbirini tamamlayan bilgilerden terör uyarısı yapmak zorunda kalmışlar ve Fransız Milli günü, günü Kutlama Resepsiyonları güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edilmiş İstanbul'da Ankara ve İzmir'de de 14 Temmuz en önemli bayramlarını bu arada İstiklal Caddesi'nde de silah ve kamuflajla dolaşan armaları falan kimlik belirleyici bir şey olmayan ama yere otomatik silahlarla dolaşan Askerler var İstanbul'un en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi'nde paramiliter mi bilemeyeceğim. Bunun Fransa ile ne alakası var diye soracak olursanız. İstiklal Caddesi'nde Fransız konsolosluğu var. Evet hemen ee, önünde. Aynı zamanda Fransa'nın da alarm durumuna geçmiş olduğuna dair çeşitli haberler var. İşte o yüzden bağladım ben evet. de. Ee, yani konsolosluk binasında bulunduğu İstiklal Caddesi'nde kamuflajlı ve silahlı güvenlik güçleri dolaşmaya başlamış ama devreye geziyor Herhangi bir armaya da ibare yer almıyormuş. Nereden biteceğiz onların Türkiye'ye bağlı olduklarını? Hayırlara vesile olsun. Muhtemelen bağlıdırlar. Bazı metro bağlı tarafında bulunuyorlarmış. Hadi bakalım. Peki. 1915'te bugün, tarihte bugüne dönelim. Mekmehan Şerif Hüseyin mektuplaşması Hüseyin bin Ali Mekke Şerifi ve Britanya'nın yetkililerinden Henry McMahon şey başlamış yani Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Arap başlangıcı bu günmüş. Mektuplaşma çağı çıkmış. Aynı İkisi. zamanda Türkiye'nin şu andaki en büyük müttefiklerinden bir tanesinin ortaya çıkışını müjdeleyen mektup olarak da nitelendirilebilir galiba. Tabii. Evladı Osmanlı ile işte Suudi Arabistan Krallığı arasındaki birlikteliğin başlangıcı. 1933'te de bugün burada iki gündür özellikle üzerinde Galeano, Eduardo Galeano'nun Aynalar Kitabı vesilesiyle durma fırsatını bulduğumuz öjenizm uygulamaları, nazizmin yani ırk ayrımına kana dayanarak insanları ayıklamak yaramazları, serserileri komünistleri, başta komün, Yahudiler olmak üzere bizi itlaf etmek için başlamış yani Gen genetik olarak hastalıklı doğan çocukların itlafı önlenmesi için kanun daha doğrusu ve zorunlu kısırlaştırma herhangi bir şey yani genetik hastalığı iddia edilen olduğu iddia edilenlerin hepsi zorunlu kısırlaştırılıyor Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ojenizmi de dün zaten etraflı bir şekilde ele almıştı Galeano biz de size bunu okuma fırsatı bulmuştuk. Mac, Harry Laughlin'in uygulamaları. Amerika'da anormal olmanın yasaklandığı bütün yani e, fiziki, zihni ya da ahlaki anormaller, caniler, sapıklar, şekli bozuk olanlar, sersem, deli, mastürbasyoncu, ayyaş, serseri, dilenci ve fahişi Sürekli gözetim altındaydı ama ondan sonra da zorunlu kısırlaştırma gelmişti. Ardından Latin, da burada öğrenilenler Latin Amerika'da 2. Dünya Savaşı bittikten sonra da uygulamaya konulmaya devam etmişti. Perulu kadınlar aynı zamanda bir protesto gösterisi yapmıştı geçtiğimiz Mayıs ayında. 20 yıl önce zorla kısırlaştırma kurbanı olan Perulu yerli kadınların yakınları başkent Lima'da büyük bir protesto gösterisi düzenlemişti. De bizler o kısırlaştıramadığınız yerlerin kızlarıyız, sloganlarıyla beraber... Hükümet binasının önüne doğru yürümüşlerdi. Yaklaşık 200 bin yerli kadın zorla kısalaştırmış. Alberta Fujimori hükümetinin döneminde. Fujimori ya da Fujimori peki özür dilemiş miydi bundan? Yok. Fujimori mi? Hmm. Yok. Ama kızını getiriyorlar şimdi değil mi? Halen Geldi. konuyla ilgili açığa çıkmış. 2074 rapor varmış. Ancak savcılık konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçıyormuş. Allah <Gülüyor> Allah ne reçel. <Gülüyor> <ricaylı. Gülüyor> peki bilgisayarlardan açtık. Devam edelim. Pokemon Go oyunu... Yapmayın siz de mi? Pornoyu tahtından etmiş. Google Trends'in 2010 yılından bir yana listenin en tepesinde olan porno gitmiş gümbürtüye. Sputnik'in haberi bu. Pokemon Go ile birlikte kullanıcılarının daha çok hareket etmesini sağlayan Nintendo. Aynı zamanda internette yapılan porno aramalarını da etkilemiş. Böylece en çok aranan kelime Pokemon Go olmuş. Şimdi herkes oynuyor. Hatta Sağlık Bakanlığı da devreye girmiş. Yani Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı resmi Facebook hesabından son günlerin bu muazzam popüler olan cep telefonu oyunu maalesef Türkiye'de yok galiba. Ama isterseniz indirebiliriz. internetten. Bir şekilde indirilebildiğine dair Biz bir şeyler yok indirdik mi? ben. Şimdi şu anda oynuyorum. Oynu aktayım benim özel yeteneklerim Allah. var. Böyle... Cep telefonunuzda var yani. Akıllı cep telefonunuzda var. O da... Var değil ben, mi? Ben çip, çip kullanıyorum. Var, var işte. Sağlık, Sağlık Bakanlığı'nın resmi Facebook hesabından gün içinde güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın başlığıyla bilgilendirme yapmış. Bir vatandaş da ya po Pokemon aramak için de mi çıkamayacağız ya diye bir yorum yazmış. İsyan etmiş yani. Bunun üzerine bakanlığın editörleri de vatandaşa cevap yazmışlar. Güneş uyarısında bulunmuşlar. Evet güneş ışınlarının dik geldiği 11-16 arasında Pokemon aramanızı tavsiye etmiyoruz. Ayrıca yolda yürürken özellikle karşıdan karşıya geçerken telefon ekranına, ekranına değil yola bakmanızı öneriyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. Nasıl? Aynı zamanda sizin bildiğiniz gibi Whatsapp, Instagram, Snapchat gibi uygulamaların da kullanım oranlarına geçmiş bu e, oyun Whatsapp 30 dakika, Instagram 25 dakika, Snapchat ise 22 dakika kullanılıyormuş. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nde sizin de cep telefonunuzda bulunan bu oyun tek seferde ortalama 43 dakika kullanılıyormuş. Evet. Nintendo'nun hisseleri de iyi artmış. Asıl üzüldüğüm şey o benim. Önceden bu Nintendo hisselerine. Şimdi Bitcoin asıl ama? haberin arka planını açıklıyorum. Buyurun efendim. Uluslararası takılmaya başladık. International. Evet. Hiçbir şeyden, hatta uluslar üstü diyelim. Hiçbir Upper fedakarlıktan kaçınmayan uzay üstünden bildiriyorum. Yes. E, bu soruşturma açılmış. Major Pokemon Go konusunda. Kimi açılmış Pokemon Go'yu imal eden şirketle ilgili sen, senatör Al, Al Franken Niantic diye bir şirket. Amerika'da Pokémon Go'yu Niantic şirketi yapıyormuş. Fakat bütünüyle Minnesota senatörü Al Franken'ın da aralarında bulunduğu pek çok kişinin şikayetine sebep olmuş. Çünkü şirket ana şirket Niantic Inc. bayağı mektup da yazmışlar CEO'suna şirketin bütün bilgileri topluyorsunuz bu app'lerle filan. Vatandaşların öz, özgürlük alanı zaten pek azaldıydı. Şimdi bu da gidiyordu. Kim demiş bunu efendim? Al Franken. Amerika senatör. Birleşik Devletleri'nden bir senatör. Senatör evet. Sıra Pokemon'a mı gelmiş? FBI ile alakalı bir şey söylemiş mi? FBI ile ilgili. FBI ile yapıyorlar herhalde. FBI ile kim kim yapıyor? Pokemon mu? Ee, hayır. Pokemon yok devrede. Pokemon Go oyunun adı. Tamam. Bu sanal gerçeklik oyunu. Tamam. Bunu imal eden şirket hı hı. Niantic. Japon değil, Amerikan. Pokemon Go'yu. Niantic lüzumsuz yere bilgi topluyor ve kişisel bilgileri kullanıyor ve onların iznini almadan yapıyor diye. Yani bütün dünyadaki bu büyük şey, hikayesi büyük gözetleyen, gözetleyici işte ister 1984'ü al ister başka klasik romanlardaki tepe gözleri al izliyorlar. Ve yani GPS koordinatlarını koordinelerini kullanıp ve Google e, haritasını kullanıp şehrin Pokemon Go baya oyunculara yakala işte öteki oyunculara karşı sanal bir e, şey ya, mücadele. Tamam da yapıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oyun uygu, indirilebilir hale geldi mi? Benim bildiğim sadece Avustralya'da bu oyun indirilebilir herhalde. Hayır, hayır hayır hayır. Türkiye'de değil. de değil. Türkiye'de değil ama Amerika'da tabii ki var. Ya işte büyük bir şey ha, 6 yazıyor. Evet, evet. Kişisel şeylere sen bana e, güvenmiyorsun. Tahtından ettik hayır, ya. Hayır. Yani uygulamaya niye bakıyorlar? Kendi devletlerine baksınlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde teknoloji sitesi The Verge. FBI'ın yani Amerika Federal e, Soruşturma Bürosu'nun son 3 yılda 4300 bin göz irisi... 430.000. bin. Evet 430.000 bin pardon 430.000 bin göz irisi tarama verisi topladığını ortaya evet. çıkarmış. Evet REM. bin kişinin gözünün bebeğini evet. e, fotoğrafını çekmişler. Bunlarla alakalı herhangi bir açıklama yapmaya senatör... Gelip Nintendo ile alakalı ya daha doğrusu bu bilgisayar oyunuyla alakalı mı açıklama yapıyor? Hmm. Ki Facebook bunların zaten aynısını yapmıyor mu? Sen bilgisayar oyununu, Ya da kendi Crush vesaire anladım. gibi. Bilgisayar oyunlarının neden savunmıyorum yani, yani bu çocukluğum bunlarla geçmiş bunlarla büyümüşüm zaman zaman tekrardan oynuyorum. Ve hala şu anda açık gazete yaptığım zaman ilk haberi olabilecek açık gazete gündeme var bilgisayar oyunlarının. Neden bilgisayar yorumlarına karşı oldunuz? Şöyle sormuşlar. John Henke'ye, CEO'suna demiş ki yani bu büyük piyasa yükseldikçe demiş size daha bir biraz açıklık getirmenizi istiyoruz. Özellikle özel hayatın gizliliği, güvenlik ve özellikle de genç oyuncuların demiş bu konuda var. neler yaptığını bilmiyoruz. Söylemiyorsunuz demiş pek bir cevap gelmemiş. Önce FBI söylesin örnek olsun ondan sonra diğer şirketler de teker teker açıklasınlar. Bu aynı zamanda özel hayatın gizliliği ile alakalı sadece bu şirket değil. Facebook'tan Twitter'a kadar bütün şirketler insanların kişisel bilgilerinin ellerinde tutuyorlar. Gerektiği zamanlarda da pazarlıyorlar Google'da dahil olmak üzere. Değil yes. mi? Arama motorunuzda şimdi yazdığınız Al şeyler üzerinden nasıl sizin Al reklamlar çıkıyor. Bu en basit örneği mesela. Almanya'ya geçiyorum şimdi şey buradan. Mı? Evet. Almanya'nın dış istihbaratından sorumlu BND var. Döndü evet. Evet evet. mi? ne Bundesnachrichte? O o meclisi adı. Evet. Bundesnachrichte. Bundesnachrichte. Nah ja, der Reichsdienst. illa Bundesnachrichten der Dienste. Şimdi orada BND herkesi dinliyormuş. 2013 sonuna kadar NATO ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaptığı dinlemelerle ilgili detaylar ortaya çıkmış. E Onlar da atasupör değil mesela. mi zaten bu? Soğuk hmm? Savaş öncesi Soğuk ataspor, Savaş evet. bir ATS değil mi bu? Filmleri vesaire falan da çekilmiş. Yabancı hükümet temsilciliklerini dinliyorlarmış. Ne? Türkiye'de var aralarında e, var ama mı onlar açık, Açıklanmamış. Amerika Birleşik Devletleri NSA'nın Merkez in cep telefon dinledi ortaya çıkmamış mıydı evet. bundan iki sene önce? Çıkmıştı. E tam işte Amerika Birleşik Devletleri Almanya'yı dinliyorsa Almanya'da niye Türkiye dinlemesin ki? Türkiye kimi dinliyor? Türkiye de bizi dinliyor. Biz kimi dinliyoruz? Ben sizi dinliyorum. Siz beni dinliyorsunuz. Bizi dinleyenler de bizi dinliyorlar. Böyle bir sarmal sorun açı. yok diyorsun. Yok yok. Yani. Herkes halinden memnun gibi <gülüyor> Yabancı <gülüyor> hükümet temsilcisi sayısı verilmemiş ama üç bin, üç yüz hedef casusluk faaliyeti gösteriyormuş bu BND. Ve e, iki haneli sayı vermişler. Yani ister on de ister doksan dokuz NATO üyesi ülkenin hükümet temsilciliği ve bakanlarını dinleyebilirsin. 9 değil 99'dan da büyük değil. Anladım. Dinliyorlarmış. Alman yani. Haber Ajansı DPA'nın elindeki bilgilere göre çok sayıda hedefi dinlemişim. Hükümeti dinlemişler. Bakanlıkları dinlemişler. Özellikle silah nakliyatı ve kriz ülkeleriyle polisiye alanda işbirliği konusunda bilgi almak için yaptıklarını söylemişler. Neyin işbirliği? Bilmiyorum. Avrupa Birliği kurumlarını dinlemişler, Alman vatandaşlarını dinlemişler, diplomatik temsilciliklerini dinlemişler. Şimdi soru geliyor. Hadi Sivil bakalım. toplum kuruluşlarını hava ve uzaycılık savunma, ulaştırma, medya ve danışma alanlarında gösteren iki haneli sayıda kuruluş dinlenmiş. Gene 10 ile 99 arasında. Hiç yes. bilmiyoruz. Rakam mı istiyorsunuz benden? Evet. 86. Olabilir. Soru bu değil miydi? Yok soru bu değil. Şirketlerin de bir kısmını dinlemişler. Fakat soru şu. Şimdi bir saniye. Gürcistan'daki hmm. Avrupa Birliği Gözetleme Komisyonu'nun başkanlığını yapan ardından Brüksel'de Avrupa Birliği Büyüyesi'nde görev yapan bu uh, Haber kim? Johan Haber kim? Kim? Hans-Jörg Haber pardon yanlış söyledim adını. Alman vatandaşı diplomat. Onu dinlemişler. Bir tek onun adı var. Bu arada Gürcistan... Son, son görevi neredeymiş? Son görevi mi? Hmm. Türkiye'de böyle evet. gülümsediğinize göre Türkiye'de girdiriyor. duruyor. <gülüyor> evet. Bu arada Gürcistan Ukrayna ve Kosova'ya da vizesiz Avrupa'ya geçiş hakkı tanınmak üzereymiş. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu arada bilinmeyenlerle gizlilikle ilgili bir şey daha söyleyeyim ve bu konuyu bitirelim artık. Ee, Uluslararası Af Örgütü Olağanüstü bir öyle, açıklama yapmış TÜYLEVÜ PERTİCİ Gerçekten Mısır güvenlik güçlerinin Son bir yıl içinde Yüzlerce kişiyi zorla ortadan Kaybettiğini ve işkenceden Geçirdiğini bildirmiş Hiçbirinin izi bile yok Efendim. Urşit Gülter ne oldu? Evet Urşit Gülter ne oldu? Onun çağrısı hala yapılıyor. Ama mesela izi belli olsa, ne olduğu belli olsa... ...insanlar çatır çatır öldürülse bir harekete geçirmiyor dünya kamuoyu. Mesela dün gene Rusya'ya Rusya ait uçaklar... Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki İdlib iline bağlı... ...Eriya ilçesindeki pazar yerine hava saldırısı düzenledi. Ve Suriyeli yerel kaynaklara göre 15 kişi öldü... ...en az 20 kişi yaralandı. Dün pazar ait. yeri. Evet. Pazar yerine karşı yapılan bir hava saldırısı var tepeden bombalar yağıyor ve siviller çoğu sivil olmak üzere 15 kişi hayatını kaybediyor orada. Hastanede bombalandı gene. Belki gün haberiydi <gülüyor> demokrasinin adı. Dün verememiştik. Hastanede 3 kişi öldü ve bir sürü de yaralı var. Gene olduğu gibi havadan bir hastane bombaladılar. Hastane bombalıyorlar, pazar yeri bombalıyorlar. Aynı zamanda onlara karşı savaşan kişiler de roket saldırısıyla sivil yerleşimleri bombalıyorlar. Herkesin gözleri önünde oluyor. Gizli gizli yapmıyorlar bunu. Herkes yaptığında söylüyor ve inkar da etmiyor. Bir şey oluyor mu? Olacak. Ne olacak? Devam. Biz bizim görevimiz bunun bunları açığa çıkartan... yayınları sürdürmek. Bizle alakalı bir problem yok ama dünya kamuoyu hani dünyalılar biz uzaylılar bir de dünyalılar var ya Dünyalılar biraz önce bahsettiğiniz e, Milletvekilleri mesela Ya da aynı zamanda istihbarat örgütleri Ya da e, sivil toplum kuruluşları Aynı şekilde buna karşı herhangi bir çağrı yapıyorlar mı? Yoksa sadece Suriye meselesi tartışıldığı zaman Büyük politikacıların söyledikleri Büyük cümleler mi konulara konuluyor evet, İnşallah Suriye ile normalleşeceğiz mesela. Demiş mesela ona geçeceğiz Suriye evet. kendisinin içerisinde normalleşmediği sürece Suriye nasıl normalleşebilirsiniz ki? Ya da Suriye'yle normalleştiğiniz zaman bu bombalamalar duracak mı? Suriyeli isyancılar da e, tamamen şoka girmişler. Kanları donmuş. Bu normalleşme adı altında Şam'la ilişkileri üzerine. Guardian'da ayrıntılı bir haber var. Ona e, da yani bir içer, yani çok çok kısa bir süre içerisinde bir öyle diyorsunuz bir öyle e, diyorsunuz. İnsanın başı da döner ondan ötürü de şoka girer. Hatta midesi de bulunur kusar, istifra eder. Ama en güzel şeyi söylüyorum şimdi. Yükseklik korkusu mu? E, Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamalarına kulak verelim şimdi. Buyurun. Osmanlı Gazi Köpr Köprüsü'nün ortalama günlük garantisi 40 bindir. Buradan birileri geçecek ama geçmeyen para ödeyecek. Evet, geçmeyen de para ödeyecek. Ya böyle bir fıkra yok muydu? Fıkra mı? Ya bu cehalet. Yani Osmanlı köklerine, hadi Osmanlıca derslerini verdik, Osmanlı köklerine kavuş. Ama bir de e, yani Türk köklerine gel ya. Deli Dumrul ya. Deli Dumrul mu? Dede Korkut. Fıkra yani. değil mi o? Neşe? Oğuz'da bir Deli Dumrul vardı. Bir kuru çayın üzerine köprü yaptırmış. Geçenden 33 akçe, geçmeyenden döve döve 40 akçe alır idi. Var mı benden güçlüsü diyerek de meydan okur idi. diye başlar. Dede Korkut. Dedem Korkut masalları bunlar ya da hikayeleri sonrası da şöyle olur Deli Dumrul Azrail'e meydan okur bu Allah'ın gücüne gider, Azrail'i Deli Dumrul'a gönderir, Deli Dumrul 40 arkadaşıyla birlikte hapur küpür yemekteyken Azrail gelip kıstırır Deli Dumrul şaşırır ama Azrail olduğunu anlayınca ya Allah deyip kılıcını çekip saldırır Azrail'e Azrail güvercin olur. O da atla peşinden koşturur. Bir iki güvercin öldürür. Dönerken Azrail atını ürkütünce yere kapaklanır. Başı gözü yarılır ve <gülüyor> deli dümrül. Şimdi gürlemiyor artık hırlıyor. Bre Azrail aman Tanrı'nın birliğine yoktur güman. Canımı alma Azrail diyerek af diler. Ve neden? Neden? neden Yanlış yapmış. Bizim, bizim yüksek yerler dağlardır diyor. Dağlarda bağlar vardır. Orada da güzel şarap vardır. çok fazla kaçırmışım. Türk. Kusuruma bakma diyor. Türklerin kökeninde şarap mı varmış? Öyle diyor. Allah Allah. Başlıyor Allah'a yalvarmaya. Sonunda da... O şarap metafizik manadaki şarap Yok ya o bayağı oluyor, çok içmişiz. De, fazla kaçırmışız ondan şaşırmışım hangover. diyor. Önce meydan okuduktan sonra hangover vaziyeti sarhoş. Sonra... Allah'a da yalvarınca Allah'a hoş gelmiş bu yalvarmalar. Azrail demiş ki bu deli canı yerinde can bulsun hayatı bağışlansın. Azrail bunu deli Dumrul'a iletmiş. Deli Dumrul da önce Dumrul önce annasına babasına gitmiş. Kendi canı yerine canlarını vermesini istemiş. Nasıl deli Dumrul? Değişikmiş. Kabul etmemişler onlar. Onun yanına hanımın yanına gidiyor. Hanımı da canım sana feda olsun demiş. Bak Deli Dumrul da Allah'a yalvarmış. Yüce Tanrı, ulu yollar üzerinde imaretler yaptırayım senin için. <gülüyor> Çıplak görürsem giydireyim. Senin için alırsan ikimizin canını birlikte al diyor. Bırakırsan ikimizin canını birlikte al. İyiliği çok güçlü Tanrı diyor. O da Tanrı da Oğuzların Tanrısı. Azrail'e Deli Dumrul'un anasının ve babasının canını almasını söylüyor. O da değişikmiş. <gülüyor> Deli Dumrulla eşine de 140 yıl ömür veriyor. Hikaye burada bitiyor. Dedem Korkut geldi boy boyladı, soy soyladı. Ne de güzel söyledi. Evet, anladım. Ee, benim de bir şeyim e, var. Değilmiş. Benim de bir e, manzum, manzumem var. Sakum var. Sakum da şöyle. Bahoza Erdal öldü mi? Hıssız acun kaldı mı? Ötlek acun aldı mı? Emdi yürek yırtılır. Cevabını vereyim mi? Ver. Ee, hayattaymış kendisi. Biliyorsunuz Anadolu Ajansı 9 Temmuz'da geçtiği ve Suriye'deki rejime karşı savaşan Telham sözcüsü Hamit El açıklamasına dayandırdığı haberde PKK'nın üst düzey sorumlularından Fehman Hüseyin'in Suriye'de öldürüldüğünü duyurmuştu. Ardından neredeyse bütün televizyon kanallarında, bütün internet sitelerinde, bütün Konsu gazetelerde bunlar tekrar tekrar yayınlanmıştı. Bahoz Ardala'nın öldürülüşünün sayısız e, e, girişiminden ya da e, haberinden sonra El Cezire e, Bahoz telefon yoluyla ulaşmış Arapça muhabiri ve telefonla kendisiyle görüşerek öldürdüğü yönündekilere haberleri de yalanlamış Bahos Erdal. Ses kaydı var mı? E, var da e, Kür, e, Kürtçe galiba yani onu çevirmek için şu anda elimizde bir altyapı yok. Ama yakın zamanda isterseniz çeviririz diyeceğim ama ondan sonra da örgüt propagandasına girecek işleri karıştıracaksınız. <gülüyor> Niye şöyle şeyler soruyorsunuz bana? <gülüyor> Artık işin yok mu? Yani şey e, e, şey demiş gerçek şu ki o haberler yalan demiş. Peki Hı -hı. neredesin diye sorunca da yerimi AKP hükümetine söylemek zorunda mıydı? Bunu da Anadolu'ya şansından almadınız değil mi? Hayır. Kime? Kimden aldınız? Bunu e, T24'ten aldı. Anadolu Ajansı niye böyle şeyler yapıyor? Koskoca ajans. Ya. Hayır koskoca ajans da yani devletten gelen gelirle beraber yapılıyor bu işler. İnsan biraz temkinli olur diye düşünüyorum yani sonuçta. E, reklam vericilerinizden daha ziyade halkınız ve resmi görevleri de az daha mesela. Düşünsenize Numan Kurtulmuş'un yaptığı bir açıklamayı Anadolu Ajansı'na dayandırarak, devletin resmi ajansına dayandırarak böyle bir açıklama yaptı bazı Anadolu diye Numan Kurtulmuş. Hı. Ya ne olurdu? yanı da güldüm. kurtulmuşuz. Sıradan Sitenen, bir gün olabilirdi belki evet. de. Evet. Açık gasti. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage, je l'on oublie la voix, le quand ça plus, c'est Pas la peine d'aller chercher plus loin Faut laisser faire et c'est très bien Avec le temps Avec le temps va tout s'en va l'autre qu'on adorait qu'on cherchait sous la pluie l'autre qu'on devinait Au détour d'un regard Entre les mots Entre les lignes Et sous le phare D'un serment maquillé Qui s'en va faire Sa nuit Avec le temps Tout s'évanouit. avec le temps avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs sa taille de ses gueules à la galerie je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps Avec le temps va tout s'en va l'autre à qui l'on croyait pour un rhume pour un rien l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux pour qui l'on nus vendu son âme pour quelques sous devant quoi l'on traînait Comme traînent les chiens Avec le temps Va, tout va bien Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens ne pas trop tard surtout ne prend pas froid Avec le temps Avec le temps va s'en va et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu et l'on se sent glacé dans un lit de hasard et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard. et l'on se sent floué par les années perdues. alors vraiment avec le temps on plus avec le temps Zaman. Her şey geçer zamanla diyor Leofere'den dinledik leofere 1916'da 24 ağustos'ta doğmuş yani önümüzdeki ay kendisi 100. 100. yaş gün kutluyor olacağız 14 Temmuz'da bugün de 1993'te hayata veda etmiş 46 76 yaşında çok önemli bir müzisyen ve yalnız müzisyen değil aynı zamanda pek çok başka özelliği de bulunan hatta radyocu da radyoculuğu da var meslektaşımız da bir bakıma öğünçle söyleyebiliriz ve Fransız Protest şarkısı diye bir şey varsa onun da en tipik örneği sayılıyor Serge Gainsbourg, Jacques Brel, George Brassens ve Charles Aznavour beraber ee, en tanınmış klasik şarkıcı, şarkıcı ve şarkı yazarlarından birisi aynı zamanda da anarşist. Kendisi her türlü şeyi yapmış. Yani aşk sevgi ve melankoliyle de karıştırıyor ve çok sofistike lirik şarkıları da var. Sözleri var yani. Aynı zamanda da küfürlerle karıştırabiliyor onları da. İlginç bir ritmi e, var. Aynı zamanda konuşma tarzının da Konuşan var ya öyle dizör denilen sadece konuşan... ama şarkı söyleyen evet. kişiler onlardan bir Monaco aslında. Talking Words mı deniyor ona? Dizör diyorlar Fransızlar. Yani çok ayrıca çok modi denen lanetlenmiş Fransız şairleri var, meşhur ...malum. François Villon, Charles Bodler, Paul Verlaine, ve Arthur Rimbaud. Onları da e, tekrar gündeme getirmesiyle de biliniyor. Önemli bir kişilik, e, 45 yıllık bir kariyerinde yapmadığı, kalmamış, çalmadığı, müzik bestelemediği parça e, neredeyse kalmamış diyebiliriz. Önemli bir figür, daha çok 24 Ağustos'tan sonra daha çok yer ayırma imkanımı, imkanını bulacağımızı umarak şimdilik buna veda edelim. Evet Açık Gadyo'dasınız 94.9 ve AçıkGadyo.com.tr Açık Gazete programı devam ediyor. Efendim, daha önce sormuş olduğunuz bir sorun cevabı nihayet ortaya çıktı. E, bu evladı Osmanlı e, İngiltere eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson e, ne yapacak diye sormuştunuz. Belli olmuş. E, kendisi e, bir Osmanlı torunu olan övünçle şey söylemekten gurur duyduğum e, Boris Johnson Yeni Dışişleri Bakanı olarak atanmış İngiltere'ye. Evet şey... Amber Rudd'un yerine. Amber Rood'un ise özür dilerim. Amber Rudd ise Dışişleri Bakanı olarak atanmış. Nereye gidiyor bu insanlar? Kaçtılar mı? diye soracak olduğunuzda e, sormuştunuz. E, hayır kaçmamışlar. Bizzat oradalarmış. Türk yökenlerle de bilinen 52 yaşındaki Cansan e, Osmanlı Devleti'nde damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapmış. Ali Kemal Bey'in torununun oğluymuş. Bunun en büyük özelliği şey son derece sağcı ve Sarışı. büyük sermayedarların hizmetinde iş görmüş olan iklim değişikliğine filan karşı çıkan hatta hava kirlenmesiyle Londra Belediye başkanı olan bir adam olarak hava kirliliğiyle ilgili büyük bir ciddi bir raporu bilimsel raporu yıllar yılı sumen altı yani gizlemiş sumen altı etmiş olduğunu da söyleyelim hayırlı uğurlu olsun İngiltere'de May Başbakanlığı Cameron'dan devraldı. Peki oradan devam edelim. O zaman. Buyurun efendim. Tereza May bu ama po po porno yıldızı olan değil. Evet efendim. Bizim Tereza David Cameron istifasının ardından başbakan olarak resmen göreve başladı. Eşiyle birlikte Downing Street'e gelmiş Başbakanlık kontrolünde yaptığı konuşmada Avrupa Birliği referandumu sürecinin ülkedeki siyasi bölünmeyi yol açmasına gönderme yapmış. Tek ulus hükümetine liderlik yapacağını, dedi. tek millet... Tek dil, tek vatan. Tek bayrak. Demiş, dememiş tabii. Onu biz ekledik. Tek bayrak biraz zor olabilir. Hemen yanın başınızda İskoçya ve <gülüyor> Yirlanda gibi ülkeler bulunduğunda... Yön <gülüyor> Galler de var. Evet daha sonra işte Dışişleri Bakanlığı'na da eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson'ı da atamış 59 yaşındaki May son 6 yıldır İçişleri Bakanı'ydı ve çok meşhur bir kadın onu da söyledik yani genel olarak temelde karşı çıktığı konular insan hakları gizli din, insan haklarını artırmayı kabul etmiyor hatta azaltalım diyor gizli dinlemeyi artıralım diyor ve gelir dağılımı adaletsizliğini artıralım diyor, Aynen. azaltmayalım diyor. Hatta göçmenlerle alakalı olarak da caydırcılık politik politikaları kapsamında eşlerini ya da çocuklarını İngiltere'ye getirmek isteyenlere en az 18.600 sterlinden başlayan gel e fiyatlarla gelir ispatında bulunmaları şartında getirmişti. Evet yani çevre krizinin iklim krizinin, sosyal ve ekonomik krizlerin herhangi birinin birbiriyle bağlantılı olduğunu filan da kavrayamayan bir kadın geldi Thatcher'la başlamıştı. Senin de dün işaret ettiğin gibi Baroness Thatcher Lady Thatcher şimdi de devam ediyor. David Cameron'ın en büyük Greatest Hits diye albümler çıkarılır ya evet. uh, best, of, best Of gibi uh, hmm. şeyde çıkartmış bir tane Greenpeace fracking denen kaya yönteminde ruhsat vermesi ki bu en zehirli şeylerden biri olduğu kabul ediyor. Dünyanın yıkımına kısa yoldan gidişin kestirmenin onu çıkartmış. Fosil yakıtlara vergi indirimi kömür <gülüyor> ondan sonra rüzgar ve güneş enerjisine sübvansiyonların kesilmesi nasıl? Yani İngiltere'de Genelde büyük bir yeniler enerjiyle alakalı şey olduğundan bahsedebilmek mümkün. Ama Potansiyel. hepsini kesti işte. David Cameron'ın en büyük dört başarısından bahsediyor. Ve sonuncusu da çok güzel. Bu Bütün bu arıları yok etmekte olan pestisit. Pestisitler üzerindeki yasağı kaldırmak. Nasıl? Bilmiyorum. Benim favorim Boris Johnson. Boris Johnson geldiği zaman bunların hepsi tekrardan yoluna girebilecek şeyler olabilir. Valla... E... Boris Johnson hatta. <gülüyor> o bir Türk. Yani e, şeyin de Russell Brand, komedyen Russell Brand'in benzetmesiyle e, soyulmuş yumurtayı çok andıran David Cameron gitti. Yer, yerine <gülüyor> Rafa'dan <gülüyor> E, yerine gelen Theresa May ise e, ondan da beter olacak diye korkuluyor. Zaten kimsenin seçmediği e, George Monbiot da şeyi yazmış. Baktimiz yok maalesef. Üzerinde bulunam duramayacağız. Belki yarın biraz da bakarız. Brexit olayını milyarderler satın aldı. Bütün çökmüş, yol, yol, yolsuzluğa batmış politik sistemimizi de siyasi sistemimizi de milyarderler kontrol ediyor demiş. Şimdilik bu kadar de, belirtmekle. de artmış. Evet artmış. Tabii, asıl bütün mesele o zaten. Adları lazım diye bazı yakınlarım da bana, sen ne konuşuyorsun bu May filan diye kamerana bak işte Sterling nasıl yükseldi diyorlar. Haklılar. var. Önceden işte diyorum. olacaktı yatıracaktık ucuzdan ucuzdan sterline. Şimdi Stalin zengin olmasak bile gene cebimize 3-5 kuruş kilerdi. Olacaktı tabi. Yani, göremiyoruz. Niye demdüler aynı şekilde? E Kaçırdık karşı darbe ta tasarısı gerçek e, darbe teşebbüsü gerçekleşmedi ve işçi partisinin e, National Executive Committee denilen e, ulusal yürütme komitesi e, e, liderliğin liderlik oylaması içinde mutlaka onun da adının yer alması gerekiyor demişler. Zaten çoğunluğu da almıştı Jeremy Corbyn olağanüstü GYK toplantısında GYK ne? Bilmiyorum. Genel, şey. yürütme kurulu. Genel Yürütme Kurulu. Evet. Toplantısında üyelerin çoğunluğunun desteğini kazanmıştı. Evrensel Gazetesi'nden Arif Beş, Bektaş yazmamış GYK'nın açılımı. Yani Corbyn'in seçilmesi ve giderek yükselmesi yani güçlen güçleniyor olması yerleşik düzenin matriksinin bütün kurallarına aykırı diye yazmış Glenn Greenwald'a Twitter'dan yani çok önemli bir gelişme bu Britanya'da bir yandan sağcıların korkunç bir yükselişi var zenginler kesiminin bir yandan da işçi partisinde var ve yani mesela Britanya İşçi Partisi'nin açıklaması da şöyle Common Sense yani sağduyunun ve demokrasinin zaferi diye nitelemişler çok önemli aslında bu gelişmeyi çünkü Blairciler yok etmeye çalışıyorlardı ve seçilmemiş kişiler seçilmişleri yok etmeye çalışan çok tuhaf tepetaklak bir demokrasi anlayışı vardı. Bakalım ne olacak? Heyecanla bekliyoruz. Referandum demişken Türkiye'ye kısa bir dönüş yapalım mı? Yapalım. Ee, Suriyelilerle alakalı vatandaşlık verilmesi, daha doğrusu da Suriyelilere vatandaşlık verilmesiyle alakalı olan tartışmaya e, Halkların Demokratik Partisi eş başkanlarından Selahattin Demirtaş referandum yapılsın çağrısıyla e, ön plana çıkmıştı. Dün yaptığı açıklamada bir önceki gün yaptığı bu açıklamayı yanlış olarak nitelendirmiş ve düzeltmek istediğini söylemiş. Partimizin resmi politikası olmayan bir durumu ben yanlış ifade ettim. Referanduma götürelim diyerek bu insanlara haksızlık yaptım. Referandum temel hak ve özgürlüklerde olmaz demiş. Evet bu ben de zaten söyleme fırsatı bulamamıştım ama bu vesileyle ben de bu eksikliği tamamlayayım. Bu referandum yapılması önerisini dehşetle karşılamıştım Demirtaş'ın ama üzerinde konuşma fırsatı bulamamıştık yani idam gibi konularda referandum olmaz bu demokrasinin temel kuralıdır zaten yani vatandaşlık gibi konularda da olmaz, olmaz. çünkü şimdi vatandaşlığa geçirilsin tartışması yapıldığı zaman da referanduma gidildiğinde bundan sonra vatandaşlıktan çıkarılsın şeklinde de referanduma gidilmenin yolunu açmış olur insanlar. Elbette. Yani mesela başta Nazım Hikmet olmak üzere Türkiye'den sayısız yazar, çizer, aklı başında gazeteci ne olursa sayısız insanın bir kararnameyle vatandaşlıktan çıkarılmasına tanık olduk. Ve medyanın ne kadar bu havuzun içerisinde olduğunu da gördük. Bu şekilde pompa, pompalanan bir ajitasyonla beraber insanların nasıl galeyana gelip e... Farklı kişilerin, kendinden farklı olan kişilerin vatandaşlıktan çıkarabilecek bir potansiyele sahip olduğunu düşünmelerine de neden olabilir bir zemin üzerindeyiz. Ama siz şey yapmayın, kendinizi telaştan kurtarmayın hemen. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Selin Sayık Böke'nin açıklamalarını daha okumadım. Müsaadenizle onları da aktarayım. Bu da kasetin B bandı. Best of diyordunuz ya. Bu da B, B kısmı. Long play. Long play olabilir. CHP Kasetin arkası, yani. önü arkası olur mu? Kasetin önü arkası olmaz e, mı? A ne biçim teknolojik anlayış? Olmaz. Kaset kasetti Baştan sona döner biter. Sonra çevirdiğiniz Sen zaman kaset çocuğu diye, çeviremezsin koydunuz. kaseti. A kısmı B kısmı yok mu? Yoktur kaseti? kaseti. Ya Selahattin anlat Selahattin yok mu? Ya hiçbir şey bilmiyor. Var mı yok mu? Var diyor Selahattin. Kaset. Kaset ya bildiğiniz teyip kaseti. Allah Allah. A kısmı B kısmı yok mu? Olur mu ya? Ya ya <gülüyor> <gülüyor> ne Her neyse. Demiş ki Selin Sayıkböke. Her şey için referandum yapalım diyenler. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Buyurun vatandaşlık konusunda bir referandumla vatandaşlarımıza soralım. Kimileri için CHP'nin gelecekteki liderinin yaptığı açıklama bu. Ya inanamıyorum buna hakikaten. Başbakanın da şimdinin başbakanın söylediklerine de inanamıyorum. İnşallah Suriye ile de normalleşeceğiz demiş. Yani artık e, tekrar esad mı demeye başlayacağız esed bir aradır bir süredir esed diyorduk sonra da onu e, şeye mi beştepem mi çağıracağız karşı dersen anlaşılmaz karşı Be... <gülüyor> karşı esad karşı es... Be... es baş başar başarla esmayi e, şeye mi çağıracağız beştepem Beştepe mi bilmem olamadı olabilir tabi Sonra karşılıklı olarak alışverişlerini anlatırlar birbirlerini. Tabii. Ee, şeyden yedi kollu şamdanı mı al, onu almamıştı ya, değil mi? Ya almamıştı. Orada masanın üzerinde duruyordu o. İki tane vardı. Biri büyük biri küçük. Evet. Biri de yok duruyormuş. Evet. Peki, alışveriş de olabilir. Her şey olabilir. İnşallah Suriye'de. Nasıl ya doğru... Esma'cığım görüşmeyelim nasılsın diye böyle. Aynen. Zaten, <gülüyor> ne olsun işte iç savaş için diye o da karşılıkta Aa öyle mi bizde de ucundan döndük falan Ya da bizde de vardı benzeri falan diye karşılıklı olarak Sorma ya bizde de devam ediyor Anarşistler falan Yani bilmiyorum Umalım ki olmasın böyle bir durum evet. Zaten Suriyeli isyancılar da hakikaten Stand Kelimesini kullanmışlar Yani şoke olmuşlar Donup kalmışlar Türkiye Bu normalleşme ilişkilerini ortaya koyunca Kerim Şahin ve Martin Çulov'un ...verdikleri bir haber bu. Beş yıl oldu iç, iç savaş... ...Suriye'de iç savaş... ...ve Türkiye... ...Beşer Esad'ın... ...iktidarına... ...rejimine karşı isyanı... ...en çok destekleyen ülkelerden biri olan... ...hatta birincisi olan Türkiye... ...normalleşme sinyalleri... ...verdi Binali Yıldırım'ın ağzından diyor. Bence birincisi Suudi Arabistan... ...ve Suudi Arabistan'ın kralı Selman bin Abdülaziz El Suud... Ee, ona ne derse bence Türkiye'deki Suriye'deki dış politika konusundaki gelişmelerde ona doğru yansıyabilecek midir? Yani prens peki orada Bodrum'da keyif yapan prens Cumhuriet ne var mı? Yok. Yok mu? Bugün vermemişler mi? Prens. Transfer ya Ayrı bir konu. Yokmuş gerçekten. Şaşırttı mı beni Cumhuriyet? Şaşırmışlar. Kastis? Yani ya, tatilde epey şaşırıyorum Can Dündar'ın da emniyetin uyarısı üzerine güvenlik e, gerekçesiyle e, bir süre uzak e, yurt dışında olduğu açıklandı. Ben de dedi ama Twitter'ın üzerinden yanlış hatırlamıyorsam. E belki de açıklamasına da izin vermemişler. Olabilir tabii ki. Bu, bu gibi konularda kamuoyuna yapılacak açıklamalar öyle şey değil ama çok... E, o zaman niye Almanlar çıkıyorlar böyle bir durum? Bilmiyorum. Almanlar her şeyi biliyor, dinliyorlar. Ya neydi? PND. Tam ismini mi soruyorsunuz? <gülüyor> Unuttum şimdi. Neyse. PND. E, <gülüyor> <gülüyor> e, olacak olacak biraz daha. E, bu arada Demirtaş'ın yaptığı açıklamalara devam edecek olursak Adalet ve Kalkınma Partili Karadeniz'de iş adamları PKK'ya ciddi yardımlarda bulundu. Ne demek bu? Anlamadım. Sadat'la da ilgili açıklama yapmış. Ee, Sadat denilen şirketin Türkiye içinde e, ve dışında cihatçı faaliyetleri yürütmek, koordone etmekle görevli olduğu anlaşılıyor. Bildiğim kadarıyla emniyet ve ordu içerisinde de bunlardan rahatsızlık var demiş Sedattin Demirtaş, HDP eş genel başkanı. Hayır böyle bir durumda neden böyle bir şey demiş? AKP'li iş, Karadenizli iş adamları PKK'ya ciddi yardımlarda bulundu diye verilmiş T24'te de bu durum. Ee, şöyle e, diyor çünkü ha. eğer bazı kişiler ve şirketler PKK'ya yardım yaptı diye suçlanacaksa Rizeli iş adamlarından başlayabilirler özellikle doğuda baraj yol ve köprü ihalesi almış AKP'li Karadenizli iş adamları bunlar PKK'ya ciddi yardımlarda bulunduklarını da saklamıyorlar demiş. Ee, önemli Sadat Aşe'ye de değinmiş. Ve bu Sadat denen şirketin de aslında doğrudan Türkiye içinde ve dışında cihatçı faaliyetleri yürütmek, eğitmek, bunları kordone etmekle görevli bir şirket olduğu anlaşılıyor. AKP tarafından korunuyor. Bildiğim kadarıyla emniyet ve ordu içinde de bunlardan rahatsızlık var demiş. Cumhuriyetten Mahmut Bıcalı'nın haberi bu. Önemli açıklamalar yapıyor. Belediyelere kayyım atanmasına da hazırlık yapılıyor. Bu kayım değil darbedir demiş. Erdoğan da biliyor zaten demiş bu PKK'ya yardım meselesini. İç tüzük konusunda da bir komisyon kuruldu. Bir sonuç çıkmasını bekliyor musunuz sorusuna? Mevcut iç tüzüğün iyi olmadığını biz de düşünüyoruz. Daha demokratik bir iç tüzük yapmak lazım. Ama AKP'nin ve Erdoğan'ın istediği bu değil diyor böyle bir şey var. Hatırlarsanız 2013-23 Mart'ında Bursa'da Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli yaptığı bir mitingde, e, mitingde yaptığı bir konuşmasında vur da vuralım öldü ölelim şeklinde tempo tutan kişilere e, cevaben onun da zamanı gelecek şeklinde bir mukabelede bulunduğu belirtiliyordu. Bir dava sürecine girilmişti bu. Ee, Avukat da demiş ki müvekkilimin konuşma metni incelendiğinde iddia olunan suçun işlenmediği ve alenen bölücü ve yıkıcı terör örgütünün hedef alındığı açık ve nettir demiş. Ee, Devlet Bahçeli de bu davayla alakalı ifade vermeye gelmiş dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından. Yalnız orada ufak bir detay daha var onu Gelir da ben söyleyeyim yani yazılı da verebilirim çok ısrar ederseniz gelirim tabi gibilerden de bir laf var nazikçe yani, davet ettiler beni aynı zamanda. evet koşa koşa gitmemiş yani evet evet koşa koşa evet. gitmemiş nazikçe davete nazikçe bir şekilde ee, cevap vermiş kendisi Ankara garı katliamı iddianamesi kabul edilmiş 36 sanığın toplam 11.750 yıla kadar hapsi isteniyor barış mitingine düzenlenen korkunç saldırıda 102 kişi hayatını kaybetmişti ee, ve yargıyla ilgili de utanç verici kararlar var anayasa mahkemesi çocuğa cinsel istismarda bulunan kişiye 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası veren yasayı iptal etmiş yani çocuklara yönelik tecavüze en az 16 yıl hapis cezası verilmesi hükmünü iptal etmiş. Bu kez çocuğu cinsel yönde istismar eden kişiye 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi kuralını da iptal etmiş. Daha önce birini iptal etmiştir. Şimdi o ikisini de Ali Can Uludağ'ın haberi Cumhuriyet'ten. Yani daha çok istismara yol açabilecek diye düşünülüyor herhalde. Kadının Yargıtay'a göre de kadının hakareti erkeğin şiddetine eşitmiş, erkeği ağır kusurlu kabul eden ve kadına tazminata yükmeden yerel mahkeme kararını bozmuş Yargıtay'da. Halbuki Aile Bakanı da daha önce kadına şiddette iyi hal indiriminin kaldırılmasının kapı gibi arkasındayım demişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu raporunda da çocuklar istismarcılarıyla evlenmeye teşvik ediliyorlar, kadına şiddet devletin sorumluluğundan çıkartılıyor diye de haberler vardı ama olmamış. Ya, AYM çocukça tecavüzcülerini yani Anayasa Mahkemesi yargıtayda dayakçı hocaları sevindirir diye iki haber var ama daha da önemli en önemli haber belki 1500 hakim ve savcının saraya çağrıldığı haberi sözcülen. Saygı, içme. Öztürk. çay Öztürk. Öz Türk. içeceğiz. Katılım zorunlu, cübbelerle gidilecek diyor. Ya artık yoklama de... alınacak mıymış? Aha. Yoklama. Tabii alınacak. Gelmeyenlerin, Biz... ne yapacak da gelmeyenlerin? Hani öğrenci olsa notundan düşer, bizde öyle yapılıyordu. Ya da ne bileyim muhtar olsa ödeneyi gelmeyebilir vesaireki bir şeyler olabilir belki. Hepsinin yeri değişir. Hmm. Sürçüler karıştır, karıştır. Katılım zorunlu cübbelerle gidecek. Bu herhalde... Hastaydın mastaydın e, yok ona göre. Yok evet elektrikler kesildi çalışamadım da yok. Ee, bayağı ilginç bir e, karar olarak karşımıza çıkıyor bu. Ve son olarak da şeyi söyleyelim. Ee, hiç sesse daha yok değil mi şeyden? Diplomadan bir haber var mı? Ne diploması? Ha, şeyin diploması mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip evet. Erdoğan'ın diplomasından bahsediyorsunuz. Hı hı. Hayır efendim, benim gördüğüm kadarıyla yok. Ruşit Gülter'den de haber yok. Hayır, yok. Esat'tan? Esat'tan da yok. Çıkıyorsak bir soru. Sor ya gerçekten siz kasetin A ve B yüzünün olmadığını hala iddia ediyor musunuz? Evet. Allah Allah. <gülüyor> Peki manyetik ma kaset. Teybe koydum. Benim benim şey yaptım. Bildiğimiz Tepe, ya teyp teybe koydun. koydunuz arabada mesela. Aklınıza getirin Arabada müzik dinliyorsunuz. Tika, kaseti koydunuz. Çıkarıyorsun, sonra öbür tarafını takıyorsun. Doğru hatırladım şimdi. <gülüyor> Peki, özür, düzeltir. Özür Hadi dilerim Artık kalam artık ben tamam. <gülüyor> ee, ee, ben şeyde kaldığım için 45'liklerde onun hmm. önü arkası vardı. Hmm. <gülüyor> bir haber de Almanya'dan var. Tekrardan Almanya'ya geri dönüş yapıyor bu vesileyle. 20. yüzyılın başında bugünkü bir ya da yaşayan Herero ve Nama halklarına yönelik bir katliam soykırım gerçekleşmişti. Biz de bunu yakın zamanda konu almıştık, konu edinmiştik açık gazete içerisinde. Bu katliam nedeniyle özür dileyeceğinden bahseden bir haber var şu anda mesela Evrensel Gazetesi'nin internet sitesinde. Özür dilemeye hazırlanıyorlarmış. Çeşitli açıklamalarda yani. Yerde özürler var da onlar kesmemişti. Işte ben, Turizm Bakanı'nın orada yaptığı açıklamada tam tam özür dileyesi şeklinde yaptıkları şeyler var ama bu üst düzey bir özürden evet, bahsediliyor. Önemli bu. Tazminata yanaşmıyorlarmış ama hale vermek istemiyorlar. Neredeyse halkın oradaki bölgedeki halkın tamamının yakını e, öldürüldü, esir edildi ve soykırım tabi tutuldu. Ardından buradan öğrenilenlerle beraber 1935'lerin, 30'ların ortalarında ve 40'ların ortalarına kadar e, o bölgede bulunan Galehano üzerinden de anlatılan hikayeler gerçekleşti. İşte Yahudileri, eşcinselleri, çingenileri, e, siyasi tutuklulara, Yehava şahitlerine. Bunlar gibi bu gruplara Büyük soykırımlarda Büyük katliamlarda bulunuldu Burada öğrenilmiş evet, Neyse, son, evet önemli evet. bu Son olarak da son derece önemli Bir karar daha var Onu da şey yapalım Yasayla Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları'nın Yargılanması Başbakan iznine Bağlandı biliyorsunuz Erdoğan da Askere yargı zırhı Getiren bu yasayı onayladı Cumhurbaşkanı gözetim Valide olacak komuta askerde konutlara girilebilecek e, can ve mal güvenliğinin sağlanması bir belli kişilerin yakalanmasına yönelik birlik komutanının kararı 24 saat içinde hakim onayına sunulacakmış. İzin olmadan gözaltı yokmuş. Yani ne demek bu? İzin olmadan gözaltı bu uygulama kötü ise itiraz edemiyorsun. Personelle ilgili yakalama gözaltı ve tutuklama tedbirlerine Başvurulamıyor bu uygulamayı Yani tamamen Cezasızlık şeyi bu Sendromu da Ve kararı sivil yargılamada Olmayacak askeri suç kapsamında Sayılacak herhangi bir sivil yargılama Söz konusu olmayacak Bu konuda demokrasi Midir değil midir sorusu da asla Sorulmayacak bunu da ben ekledim Açık gazete Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Merhaba Bengi, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Günaydın, merhaba. Günaydın. Bugün solo'yum yine. <gülüyor> Fikret katılamadı. Bugün... ...şimdi son zaman... yani ...son birkaç aydır müştereklerden bahsediyorduk ama... ...birazcık gündemle ilişkili... ...başka bir yine bildiğimiz... ...ekonominin konu, sonu konusuna... ...bakalım dedik. Özellikle Black Lives Matter... geçen haftalarda... ...geçen günlerdeki... ...yükselişi ve... ...haklı yükselişi ve protestolarla... ...bağlantılı olarak... Shawn King'in paylaştığı Facebook'ta bir yazı üzerinden aklımıza geldi bu. Bu yazı aslında bir yandan da bu Black Lives Matter'ın belki ekonomi politiği ya da ekonomisi, iktisadı diyebileceğimiz bir şey işaret ediyor. Siyah insanların hayatı önemlidir diye, diye çeviriyoruz. çeviriyoruz okay. Siyah mi? insanların hayatı önemlidir. Şu ki aslında Alton Sterling CD satarken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 Ee, çok daha polis tarafından veya daha genel olarak siyasal iktidar tarafından e, denetlendiği monitor edildiği e, ve çok daha fazla burada e, taciz edildikleri e, bu bu sektörün aslında öznelerinin söylenebilir e, ve neden yani neden afroamerikalılar burada daha fazla bu sektörde daha fazla ya da Türkiye'ye baktığımızda yine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 bu e, bu o ekonomik kayıtlara geçmiyor. Ya da işte çocuk bakıcılığı evet, için. Evet komşusun, ben çocuğuna şey. da bakanlar için. Aynen. Şey. Bunun karşılığında bir para alınabilir ya da alınmayabilir. Ee, şimdi bir, buradan hareketle aslında çok böyle konuşulabilecek bir sürü şey var. Türkiye için de konuşulabilecek bir sürü şey var. Ee, bu tür işler için para alındığı zamanlar var. Bir de alınmadığı zamanlar var. Aslında e, kadınların ev içinde yaptığı işlerin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 Amerika'da 1965'ten 2010'a kadar ev içinde bu tür yapılan e, ekonomik aktivitelere bir değer vermeye çalışmış. E, ve 1965'te bu ev içi üretime değer verdikleri zaman e, gayri safi milyasının 1965'teki seviyesinden neredeyse %40 daha fazla olduğunu buluyorlar. Yani var olan ekonomik üretim dediğimiz şeyin neredeyse yarısı kadar yani %40'a kadarı bir o kadarı da. Evlerde, sadece evlerdeki üretimden geliyor. E, 2010'da da neredeyse %30, yani %26 nokta bir şeysi. Yani aslında çok ciddi bir... Çok e, büyük bir oran yani, evet. Üretim. <gülüyor> Bu aradaki fark da yani 1965 için baktığımızda %40 neredeyse ekstra bir üretim olduğunu görüyoruz. Öbüründe %26. Bu da genel aslında şey, ana nedeni kadınların 1965'ten 2010'a kadar... Formal ekonomi dediğimiz aslında işte ücretli emek piyasalarına daha fazla girmeye başlaması ve evde daha az zaman geçirmeye başlaması. Yani insanlar işte evde yemek yemekten daha az evde yemek yiyorlar ve dışarıda yiyorlar falan filan yani evdeki üretim azalıyor. Birazcık belki büyüme açısından da buna baktığımız zaman şöyle bir ilginç şey var. Bu değerlenmemiş ev iç üretimi...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 Birazcık basitleştireceğim, çok teorik anlatmamaya çalışacağım. Bunun iki yolu var. Bir tanesi, işte deminden bir örneğini verdiğimiz evde yemek yapmak yerine restoranda yemek örneğini verdim. O evdeki yemeğin, evde yapılan yemeğin değerini işte dışarıda alıyor olsan bu yemeği, bir restoranda yiyor olsan ne kadar para verirsin diyerek ölçebiliriz. İkinci yolu da o, ev, o yemeğe e, yap, yapılmasına giden emeği, ...bir şekilde ücretli emeğe çevirsek... ...bu ne kadar ücret alır... ...piyasada olsa şeklinde ölçülebilir. Buna benzer... E, ...değerlemeler... ...aynı zamanda doğal kaynaklar için yapılıyor. Şimdi buraya bağlayacağım. Ve büyüme için şey, şey... ...yani daha da bence ciddi bir sorun... Evet. ...büyüme için. En önemli için. sorunlardan biri o çünkü meta olarak... ...bakılması yani. Aslında e, evet. Şimdi burada... ...iki türlü yani fikir var...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 E, i̇kinci bir daha radikal olan bizim de gönlümüzün daha yakın olduğu ise e, kaynaklara böyle bir değer atfedilmesine baştan. Yani, evet, yani olarak. birincisi, birinci söylediğinin hemen hemen hiçbir inandırıcılığı olmadığını söylemek lazım. Yani ona ekonomik değeri çok yüksek de dense nasıl olsa gene üstünden silindir gibi geçeceğini...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 bir temel e, iktisatçı tırnak için de anlayışı Herbert Spencer'a kadar geri evet. götürebiliriz yani aşağıya. Tabii canım yani bu tamamen ekonomistik yani iktisadi e, ikti, ikti, iktisadiyatçılık ya da e, ekonomik indirim indirgemeci bir yaklaşım yani etrafımızda gördüğümüz tek yani her şeyin tek bir e, değeri, iktisadi değeriymiş gibi davranmak. Ama e, belki sadece hani bir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 On altı trilyonla elli dört trilyon dolar arası bir şey yani bir aralık veriyorlar. Yani nasıl hangi varsayımı dayandırırsanız farklı bir değer çıkıyor çünkü. Yani ortalama diyorlar ki otuz üç trilyon dolarlık bir değer üretiyor doğal kaynaklar her yıl. Her yıl yani iki Amerika. Ee, evet. <gülüyor> Amerika şimdi, Birleşik Devletleri'nin total şeyi yani. Yani şimdi, şimdi bunu safi, bir de ansız. nasıl bir hızla tükettiğimizi onları ve mahvettiğimizi büyüme hesaplarına katarsak aslında hiç de büyümediğimiz ve yani çok da kötü yaptığımız, çok da kötüye gittiğimizi belki göstermek mümkün. Yani bu, bu tür şeylerin aslında yani politik olarak bu tür hesaplamaların, hesaplama stratejilerinin yani edilebilirliği sadece...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 yani kamusal evet. bir hizmet yapan Kamusal hizmet yapan yani, Adalet mülkün temelidir ama böyle bir şey yok Yani Alton Sterling'i Öldürenin bir Şey Hava kuvvetlerinde Veteran denilen işte bu gazilerden Birisi de Paylaşmış internet sitesinde onu da hapse Sokuyorlar yani bu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 diye bahsettiğimiz yani bundan yani bununla ilgili mesela iktisat, iktisadi politikalara baktığımız zaman Türkiye'de de böyle kayıt dışılıktan işte şey yapacağız. Kayıt dışılıkla savaş, kayıt dışılığı kesinlikle işte şey yapmayacağız, azaltacağız, yok edeceğiz falan. Şimdi bu böyle nispeten mümkün değil. Yani kısmen mümkün olmayan bir şey bir tarafıyla. Çünkü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 Çok çok genel önemli bir mesele. yani uyuşturucuyla savaş adı altında Aynen. yürütülen şey de tarih boyunca ya Amerika'nınkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki uygulamaları filan müthiş üzerinde durulması gereken çok önemli bir alan evet, Fikretin e, Türkiye'de kayıtışılığı ilgili bir çalışmaları oldu çok uzun belki bundan sonra bir iki forlan devam ederiz bir çok, programı e,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 Fikret Adaman ve Bengal Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Evet, bir ara vereceğiz. Aradan sonra da konuklarımız olacak. Akademisyen Beyza Üstün ve Mimarlar Odası'ndan Hande Akarca ile konumuzda UNESCO'nun bu tarihsel miras komitesinin 49. toplantısı yapılıyor 19-20 Temmuz arası mıdır İstanbul'da. Ve burada tabi çok önemli eksiklikler var. Hasan Keyf, Sur, Sulu Kule, Yedikule Bostanları, Süleymaniye bu, toplantılara, bu toplantıya karşı da bir forum düzenlenmesi. Yani çevre ve hukuk örgütlerinin, mimar ve mühendis odalarının finan, Yani UNESCO'nun UNESCO Türkiye'deki miras alanlarına yönelik bir tepkisizliği de var. Bunu konuşmak üzere birazdan Beyza Üstün ve Hande Akarca ile birlikte konuşacağız. Gazete. Evet Açık Radyo Açık Gazete ve biraz önce de sunmaya çalıştığım gibi konuklarımız var. Beyza Üstün ve Hande Akarca ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş Merhaba. Geldiniz Merhaba. Konu UNESCO, UNESCO Tarihsel Miras Komitesi ve göründüğünden daha da önemli birçok derinliği olan e, berbat işleri de e, içeren bir şey. E, sizden biraz bilgi alalım biz toplamaya çalışıyoruz ama. Evet. Nasıl başlayalım? Biz nasıl oluştuk? Neden oluştuk? Öyle başlayalım Öyle istersen. başlayalım. Karşı forum. Karşı. <gülüyor> karşıyız. Evet. Neden karşıyız? Neye karşıyız? Önemli, Neden evet. karşıyız? Evet. Ee, bunun yani bu sivil toplumun oluşumunun bu kültürel mirasla ilgili sivil toplum oluşumu yeni değil aslında. Ee, bundan bir çok önce İKOMOS aracılığıyla, İKOMOS Türkiye aracılığıyla ee, bu sivil toplum bir şekilde e, çalışıyordu. Sonra yetmedi. Bizler 2010 yılında e, İstanbul alarm veriyor diye sokağa çıkan evet, bir grup oluşturduk. Evet. Belki hatırlarsınız. Evet, evet. Ee, İstanbul alarm verdi iki sene. UNESCO bizi duydu birazcık Dünya Miras Komitesi işte uluslararası da bizi duymasıyla falan. O zamanlar biliyorsunuz 2010 e, Avrupa Kültür Başkenti Ajansı vardı. Orada toplantılar yapıldı vesaire. Ama ondan sonra ee, bir e, hastalandı Dünya miras Komitesi'nin kulakları, gözleri duymamaya, görmemeye başladı. Biz de hani sokakta artık bu bizim mirasımız UNESCO'ya gel bak senin e, tanımladığın alanlar korunmuyor artık devlet işini yapmıyor diyorduk. Sonra e, öğrenme süreçleri tabii karşılıklı bizler nasıl direniş yapacağımızı öğrenirken diğerleri de direnişe karşı nasıl duracaklarını, nasıl kendilerini daha sağlam çemberlerle donatacaklarını öğreniyorlar. Ee, devlet zaten biliyorsunuz devletler kuruluşu UNESCO'da, onun grubu olan e, Dünya Miras Komitesi de devletlerin e, şeyleri var, büyük elçileri var. O büyük elçiler karar veriyor kim konuşulacak, kim tehlike altında, e, kim girecek, kim çıkacak diye. E biz sesimizi duy duyuramadığımızı görünce yıllar sonra bugün olaylar da daha artınca Sur ve onun sur biliyorsunuz geçen sene Diyarbakır surları ve Hevsel Bahçeleri geçen sene Dünya Miras Listesine girdi. Ama bu sene hem surda e, yani gerçekten o bina olan surda hem de Sur ilçesinde orası da tampon bölgesi çok büyük yıkımlar yaşandı. Bu arada Temizlendi yani binalar yeryüzünden temizlendi. O temizlenenler içinde de sayısı şu anda tam belirlenemeyen, içeri girilemediği için tam olarak. E tabi Kültür Bakanlığı'nın kişileri girebiliyorlar ama hani sivil toplum giremiyor. Bu da zaten sivil toplumun derdi bizim söylemeye çalıştığımız. E, bunu söylememiz lazım. E, çıkıp şöyle bir e, Darü ziyafetin arkasına doğru geçtiğinizde Süleymaniye'de oranın nasıl yerli bir olduğunu... Suru ilçesinden çok da farklı olmadığını İstanbul'un dibinde görüyorsunuz. Bizim bunları derdimizi anlatmamız gerekiyor. Ama e, denedik değil mi? Evet. E, nasıl girebiliriz UNESCO toplantısına diye? Dediler ki camın arkasından seyredebilirsiniz sadece. Onun için de e, Dışişleri Bakanlığı'ndan akreditasyon yaptırmanız gerekiyor. Peki biz derdimizi söyleyemeyecek miyiz? Yok söyleyemeyeceksiniz. O zaman biz ne yapalım? E, bir karşı forum yapalım çünkü karşıdan söyleyeceğimiz çok şey var eskiden e, toplantılar yapılırdı NGO toplantıları yapılırdı ve konuşulurdu Dünya Miras Komitesi'nin e, raporlarını hazırlayan UNESCO'nun e, memurlarıyla konuşulurdu en azından raportörlerle konuşulurdu ama şu anda hiçbir şey yapılamıyor yani bir fanus içinde geliyorlar fanus içinde kalıyorlar karar verip tekrar fanus içinde geri dönüyorlar e biz, bizim Kültür mirasımız bu. Ne yapacağız peki? Bu faunusun içindekileri mi bırakacağız? İnsanlığın ve dünyanın da evet. Yani var. hepimizin sonuçta biz derdimizi anlatabilmek için dedik ki bir araya gelelim ve bir şöyle bir seslendik. Elli küsur. fazla oldu. Her günde ikişer üçer artmıyor. Artmıyor. Ben bu noktada bir şey sormak istiyorum. Ya yani eskiden bana mı öyle giriyorsun? Objektif olarak bilmiyorum ama böyle bir kanaatim var. Yani UNESCO'nun eskiden çok ...daha saygın... ...ve prestijli bir yeri vardı... Evet. Yani UNESCO deyince hakikaten korurlar... Evet. ...filan diye... Evet. ...hatta... ...tanınan insanlar da vardı... ...sonra niye bu dönüşüm oldu... ...sizce nedir bunun sebebi? Yani Zaten... E, ...bu biraz bizim iyimserliğimiz de herhalde... ...UNESCO'ya evet. hepimiz bir bel bağladık... ...sanki bizler... ...koruyamayız kendi... E, ...kültürel yapılarımızı diye düşündük... ...güçlü gördük herhalde... E, ...devletleri... Onun için biraz daha UNESCO'dan umutluyduk. Ama giderek zaten sistem, hem kapitalist sistem hem dünyanın gidişatı zorluyor. Yani devletler kendi varlıklarını sürdürmek için bütün araçlarını kullanıyor. Bu araçlardan birisi de UNESCO. Dolayısıyla UNESCO ve Birleşmiş Milletlerin bütün organları aslında biraz sisteme. Eşlik etmeye başladı. Devletlerin isteği doğrultusunda süreçleri işletmeye başladı. Daha baskın oldu devletlerin kararları. Yani bunu biz çok somut görüyoruz her alanda. Sadece tarihi kültürel yapılarda değil, doğal savaş, kültürel yapılarda da. Yani savaş da. evet. Yani savaş önemli bir yıkım ve koruma kurulları buna sessiz kalıyorsa demek ki artık savaşı yürütenlerle birlikte. ...sürece katılıyor demektir. Biraz Hande'nin... ...baktığı gibi söylediklerinin... ...hepsine katılmak mümkün... ...fazlasıyla çünkü zaten... ...Brit'e dayanışıyoruz ve... ...uzun bir mücadelenin... ...birlikteliğinden bugüne geldik. Yani karşı forum sadece... E, UNESCO İstanbul'da yapılıyor diye değil, e, gerçekten Sura, Süleymaniye, Selimiye'ye, e, bütün doğal varlıklara, derelere, denizlere, ormanlara, yapılan tüm yapılarla müdahalelere çok sessiz kalması hepimizi rahatsız ediyordu. Ve az önce Hande'nin söylediği 50 küsür kurum e, içinde emek örgütleri, meslek örgütleri, kent hareketleri, ekoloji hareketlerinin tümünü barındıran, ee, sadece forum yapmayı amaçlamayan, e, biz madem bu kadar koruyamıyorlar, e, madem sürekli devletlerin dediği doğrultusunda süreç işliyor, o zaman başka bir koruma mümkün mü? Biz birlikte neler yapabiliriz? Bunu arıyoruz aslında. Yani sadece sesimizi duyurmak değil, e, hepimizin bir araya geliş nedeni bu kayıtsızlık, çok bel bağladığımız, umutlandığımız... E, UNESCO listelerine girerse korunur diye düşündüğümüz kültürel yapıların korunmadığına tanıklık ettikçe biraz galiba için için öfkemiz artıyor. E, ve birlikte acaba e, biz neler yapabiliriz? Yani devletlerin sadece ya da devletlere bağlı organların koruması yeterli değildir. Bunun arayışı içindeyiz. E bu bir sistem böyle bakmak lazım. Yani UNESCO'yu da e, evet. Birleşmiş Milletleri de sistemin süreçlerinden ayrıksı düşünmemek gerekiyor. Evet, Az önce Hande söyledi, hükümetler ve devletlerin koordinasyonunda yürüyen <gülüyor> kurullardan fonlamasında, fonlamasında evet, ve söyleyeyim. yönetiminde en önemli karar organları evet. orada. Yani şimdi şöyle bir şey düşünün, surda bir katliam var e, ve surun korunması için. Aynı katliamı yürütenlerin bir bir şey yapması ya da UNESCO'yu harekete geçirmesi mümkün müdür? Bunu düşünmek zaten biraz aykırılık. Biz bunu beklemiyoruz aslında düşünmelerinde. O zaman bizler neler yapabiliriz bu kadar evet, rahatsız şeyi de olanlar belki, neler yapabilir? Onu onu arıyoruz aslında. Belki şeyi de hatırlamak yerinde olur bu hayal kırıklığı tırnak içinde dediğimiz şey. Hasan Keyfin yani çok evet. binlerce yıllık bir kültürün Sessiz Sedasız Hasan geçim, Keyif Alianoey hepsi Hadi. yani bir yığın kültürel yapı Sessiz Sedasız şirketlerin barajlarının suları altına mahkum ediliyor ve bunlar listede olan Arasan Keyif Listede yok gerçi değil mi? Yok, yok olamaz çünkü e, baraj yapan devlet aynı zamanda oranın korunması için Kültür Bakanlığı aracılığıyla e, UNESCO'ya başvuramaz. Yani bu kadar açık yani. ilişki bu kadar açıkken UNESCO'dan hala e, umutlanmak biraz hayalperestlik olur. Evet, e, ama onu belki yani, korumaya aslında, yani. Evet. Ek o bir güzel şey, bir sanırım. kurum. Aslına evet. baktığınız zaman İkomuz, e, UNESCO Dünya Kültür komitesi bunlar dünya mirası komitesi bunlar hepsi çok kurulduğunda çok sağlam kurumlar ve niyetleri iyi kurumlar aslında ama dediğim gibi direnişler dayanışmalar şu da korunsun bu da korunsun diyen halk kitleleri bu daha iyi korunabilirdi diyenler o arada yatırımlara engel olmaya çalışanlar o kadar arttı ki yönetimler bu kurumların fonlamasına giriştiler yani şu anda Cumhurbaşkanı ilan etti. Biz dedi, UNESCO'nun yüzde bir bütçesine dahil oluyorduk, destek veriyorduk. Onu arttırdık, şu anda yüzde ikisine destek oluyoruz. Şimdi büyük kurumlar bunlar ve Amerika bildiğim kadarıyla da hani birazcık azalttı bu destekleri. Şimdi bu destekler arttıkça bu komisyonların üyeleri, komite üyeleri, temsilciler değiştikçe, ve lobi faaliyetleri de arttıkça bizim buradan ulaşım şartlarımız çok daha azalıyor. Belki daha homojen yapılar gerisi, geriye dönsün istiyoruz aslında. Çünkü bunlar biz hep beraber bu mirabi. Kurumlar olmadan da çok fazla bir şey yapamıyorsunuz. Bugün biz seslendiğimiz zaman yok farz ediliyor bu sesler. Cevap verilmiyor. Yani muhatap alınmıyor hiçbir şey. Bu muhatap alınmama durumu bizim sesimizi daha çok yükseltmemize sebep oluyor evet ama onların da böyle bir daha bir kalın duvarlar örmesiyle devam ediyor bu sistemi bir yerden geri döndürmemiz lazım evet, bunun için de toplanıyoruz aslında onun evet. e, bu arada şeyi de sormak istedim e, bu Zülfü Livaneli de istifa, i̇stifa etti, etti değil mi evet, etti. Bir, evet. şey, görevi vardı oradan ve bu sorumluluk anlayışımı anlayışımı ...uygun düşmüyor diye... Evet. ...UNESCO'yu UNESCO da biraz protesto ederek... ...etti, etti evet. galiba... Evet, evet, Onunla evet. bağlantılı değil mi? Ee, tabii bu da yani o kişisel bir tavır... ...koydu... Ee, ...umarım gelir bizim de forumumuza... ...onun da söyleyeceği iki laf vardır... ...İstanbul'da ise eğer memnuniyetle... ...çünkü herkese açık biz toplantıyı... Evet. ...yapıyoruz... Ee, her söyleyecek sözü olan kültürel mirasla ilgili, doğal mirasla ilgili mirasla denmiyor, varlık deniyor, değil mi? Evet. Ar biz alışıktık mimari biz ortamda da hep... olsun olmasın, evet. tarihi doku evet. olsun, doğal doku evet. olsun, ee, onların nasıl korunacağını tartışıyoruz aslında. Çünkü onlar korunmazsa ömrümüz kadar bir süreci yaşayacağız demektir dünyanın üzerinde, evet. tüm evet. dünyayla birlikte. Belki biraz bu toplantıdan şimdi. E... Tabi. Bahsedelim. bahsedelim. Nerede, nasıl ve hangi konular ee, ağırlıklı olarak ele alınacak? Tabii. Toplantımız İstanbul e, Mimar, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Karaköy Bilansı'nda yapılacak. E, 16 Temmuz'da saat 10'da başlayacak. E, ilk oturumumuz önce bir UNESCO'yu tanıyalım. Evet. evet. E, çünkü hani çok az biliniyor UNESCO Dünya Miras Komitesi nedir, nasıl çalışır? E, bunun için konuğumuz var. Profesör Doktor Cevat Erder geliyor. Bize biraz bu işin temelini, yani ne kimden ne bekliyoruzu ondan sonra konuşacağız. Çünkü neye karşı olduğumuzu bilmeden karşı oluyoruz demek de çok doğru değil. Cevat Erder uzun süre onun başındaydı Tabii ki ikomos, tabii ki. i̇komos ikrom tabii. kurucusu yani hani bu işin yeni. Bizim seneler önce sokağa inmemizin de aslında temelinde kendisi var. Çünkü biz o zaman şöyle bir naifliğimiz vardı. Biz UNESCO'ya karşı e, kendimizi birazcık savunmalıyız. Yani biz e, uzmanlar olarak oraya raporlar verdik ama bak korunmuyor sanki biz söz verdik de yerine getirmemişiz gibi diye bir naiflik vardı. Yani hani <gülüyor> ne diyelim ki onları ortadan kaldırabilmek için dedik ki görevleri olanlar görevlerinin başına dönsünler. Biz bunun beraberce korunmasını istiyoruz ama baktık ki e, başka şeyler dönüyor arka tarafta. Bugün e, bakın Kabataş'a kocaman bir şey yapılmaya evet, çalışılıyor. Bunu da söyleyecektim. Yeni Yeni Kapı'da e, binalar yapılmaya e, çalışılıyor. Yeni Kapı dolgusu var. Yani tarihi mirasın şu 10 senede gördüğü zarar yani İstanbul'un yani tam göbeğindeyiz. Yer? Sadece bunu anlatsak bile bir oturumu UNESCO'nun 41. oturumunu bize ayırması lazım. Evet, Yeni Kapı. Yani ol, hani akıl, akıl alır şeyler değil. değil. 8500 yıllık bir şeyler buluyorsunuz orada. Ondan sonra getirip üstüne kayalarla dolgu yapıyorsunuz. Yani akıl alır şeyler yaşanmıyor ama bunları yaşıyoruz ve kanıksıyoruz artık. Ondan sonra biliyorsunuz araç tüneli var. Tam da böyle sahiline çıkıyor tarihi yarımadanın. Onun yapacağı tahribatı düşünebiliyor musunuz? Burası arkeolojik bir alan. Yani Aynen. Binlerce yıllık kazdığınız yerden Kabataş'tan tarih eser çıkıyor. Beşiktaş'tan tarih eser çıkıyor. Tabi bu tarih eserler kapkacak olduğu için kimsenin umurunda değil ilgilenmiyorlar. Diğerinde taş diyor zaten. Taş, yani. Öbürde taş, tabi. Kalıntılara da taş diyor, taş. Ee, yani birkaç tane taşın arasındaki. Biz bunun altında nasıl kalkarız konuşacağız? Evet, şimdi onun şeyle başlıyor Ceva Erderle mi başlıyor? Evet. O bir bize girizgah yapacak, bir oradan. Bence de çok yerinde olur Evet, yani. evet, oradan. <gülüyor> E, tanıklıklar dinleyeceğiz daha sonra UNESCO ile ilgili mesela e, Sulu ile ilgili bir tanıklık e, dinleyeceğiz sevgili Derya Nöket'ten e, başka arkadaşlarımız gelecekler. E, daha sonra ikinci oturumumuzda Sur'la ilgili, surla ilgili zaten tanıklıklar gelecek. Ama tabii UNESCO ile mücadele süreçlerinin evet. tanı evet. biraz evet. daha geriye tabii. gideceğiz ilk oturumda. Evet. Sonra ikinci oturumda gerçekten e, Diyarbakır Sur'la ilgili çok taze bilgiler gelecek. E, orada da alan yönetimi başkanı konuğumuz olacak. E, oradaki e, e, ekoloji derneklerinden. Konuklarımız İyi, olacak. Toplantının tümü forum evet. niteliğinde gelecek evet. zaten. Sadece Cevat Hoca hariç evet. e, bir çerçeve sunulmayacak toplantıda. Onun dışında sözler eşit e, evet. ve tanıklıklarla yürünecek. İkinci oturum dediği gibi. Evet, bu şekilde geçecek ve zengin olacağına eminim. Evet. Çünkü yurt dışından da örneklerimiz var. Bu sadece bizim derdimiz değil aslında. Biz bu forumu yurt dışına taşırmak istiyoruz. Herkesin derdi var bu son gidişatla ilgili UNESCO meselesinde ve bunu birleştirelim istiyoruz aslında. Daha evet. ileriye doğru taşıyacağız bunu. Evet zaten böyle bir hafif bir gelenekten bahsedilebilir mi bilmiyorum ama bundan önce de bir alternatif Forum gene İstanbul'da hmm. yapılmıştı Su forumundan bahsediyorsunuz. Su forumu oldu, evet oldu. <gülüyor> Bir sebebi burada <gülüyor> zaten. Oldu. Yok o. Çok, pek çok demokratik kitle örgütünün gene birlikte evet, olduğu. Yani, gene Birleşmiş Milletler Dünya Su Konseyi'ne. Evet. Gene aynı organlara karşı. Evet suyun şirketlere devrini süren bir buluşmanın protestosuydu ve karşı duruşuydu. Başardı. Yani çok, oldukça başarılı evet, da geçtiğini söyleyebiliriz evet, onun evet, yani evet, benim aklımda evet. da çok evet, hem uluslararası boyutuyla e, hala da ilişkiler sürüyor. Sürü. Yani bir platformdan varlığından şu an söz edilemez ama hala ilişkiler sürüyor ve o belleklerde kaldı o mücadelin pratiği ve o dayanışma ağının gücü e, ve pek çok alanda da yerel, e, lokal boyutta da mücadele buradan güç aldı. Yani pek çok alanda halk, köylüler e, sularını oradan aldığı güçle karşı duruyor. Evet, bu Hala karşı da forumunda izleri, benzeri bir şey evet, yaratacağını evet, evet. ummak için Zaten çok, çok bu bir sürecin başlangıcı. Yani biz bundan sonra birlikte nasıl yol alırız? Bunu üçüncü oturumda da konuşacağız. Yani ikinci oturumda Örnekler hı hı. E, forma katılanlarla güçlenecek. Üçüncü oturumda da hep beraber hani karşıyız ama e, bunun dışında biz ne yapacağız? Nasıl dayanışacağız? Hem ulusal boyutta hem uluslararası boyutta. E, ve biz inanılmaz bir şekilde de destek görmeye başladık. Bunu beklemiyorduk. Çok kısa sürede e, bir araya gelmiş bir oluşum. Her gün yurt dışından e, aramalar artıyor. E, hem basının çok fazla ilgisi var. E, en çok heyecan veren de e, bundan sonra bunun sürecek bir oluşuma doğru gittiği. E, bu kıymetli geliyor ve bunda da çok kararlıyız. Üçüncü oturumda bu yapıyı tartışacağız aslında. Yani biz sadece karşı değiliz. İzleyeceğiz, UNESCO'yu izleyeceğiz. Ee, ona bir takım raporlar ve önerilerimiz devam edecek. Yani şimdi onu da e soracaktım. Yani bu buradan çıkacak şeyler o durumlardan sadece bu, bu karşı oturumda değil e, burada karşı var tabii biz bir gönderdik. Met, bu UNESCO'ya da e, bir diyalog olur tabii. mu olamaz mı bilemiyorum ama biz tüm delegasyonu zaten e, neden bunu yapıyoruz ve burada neler oluyoru e, gönderdik ve sayfamızda da Hepsini? zaten girenler çok e, iyi bir şekilde görürler. Şimdilik beş dilde Kürtçe, Almanca, İngilizce, Fransızca ve Türkçe olarak hem bu gerekçemiz çağrı olarak duruyor hem de kurumlarımızın dökümü sürekli güncellenerek duruyor. Nedir herkes mail adresi? E, Karşiforum.org e, Herkes oraya girip kurumsal olarak eklenebilir. Kişisel olarak da eklenen dostlarımız var. Kendini ekleyebilir. Oraya eklenen herkes bundan sonraki sürecin bir parçası. Birlikte süreci öreceğiz. Evet. Üçüncü oturumdan ne tür yöntemler çıkartırız e, şu an söylemek çok e, erken olur. E, ama hem bir oluşumu umut ediyoruz hem de e, o oluşumla birlikte bir planlamayı, e, düzenli bir, bir buluşmayı ve izlemeyi e, umut ediyoruz. E, muhtemelen bu yılın sonunda bir kez daha kurumlar bir araya gelip e, daha ...üst boyutta e, sorunlarını uluslararası ölçekte de tartışabilirler. Üçüncü oturumun beklentileri böyle çünkü bize gelen katkılar böyle. Evet. Yani kurumların evet. talepleri, önerileri şimdiden evet. geliyor. Demek ki böyle bir süreç başlıyor. E, onun için karşıforum.org e, 16-17'sinde sürecek olan bir e, web sayfası ya da oluşum değil. a değil... E, su platformunda ol benzerlerinde görüldüğü gibi süreceğini umduğumuz bir dayanışma kurumsal bir dayanışmaya yol alacak gibi evet, görünüyor. 16 ve 17 evet. Temmuz'da e, Karaköy'de bir kez daha adresi de Evet, verelim. Karaköy'de e, Keş Caddesi üzerinde İstanbul Şubesi Türkiye e, Mimar Mühendis Odaları Birliği Mimarlar Odası İstanbul Şubesi büyükken Şubesinde. Evet, valla çok heyecan verici aslında. <gülüyor> yani bu son derece önemsediğimiz bir şey bizim de hem vatandaş olarak hem de radyo evet. olarak. Çünkü bunların sürekli bir mücadelesi ve takibi olmadığı zaman biraz önce sizin evet. de Beyza Üstün'ün de söylediği gibi şey oluyor. Durum elden kaçıyor. Elden kaçıyor. Elden, Onun... Halbuki bizim. Evet. Bizim yani, hepimizin. Aslında tüm canlıların sadece evet. bizim evet. yani, evet. hani biz dediğimiz tüm zaten, yaşamın tabi evet. hepimizden Hepimiz, bahsediyor. Yani dolayısıyla yani, tüm yani doğa yani. gidiyor. Nefes alacağımız hmm. alan kalmıyor. Kültürümüz gittiği zaman biz bizde biz olmuyoruz ki. Yani bir yeri sadece insanların çıkartıp binalarını kurursanız, sağını sonu onarsanız aynı şey değil ki. İnsanlarıyla beraber bir avuç, bir avuç olması lazım. De cebine gidiyor o kadar. O yani. Çok Birileri daha adres dönüşmüyor. değiştiriyor. Birileri orada değil şehir merkezinde bilmem nerede yapılan yeni konaklarda yaşıyor ama oranın ruhu gidiyor. Bu Sur ilçesi içinde geçerli Toki konutları yapıldığında yenileri gelecek ama kim gelecek aynı mı o Sur'u yapan kültür orada mı değil mi? burada Süleymaniye'de oturan kültür aynı ama değil mi? olabilir mi zaten? olabilir mi yani, yani böyle bir şey halkı, yaşamı yok insanı zaman, çıkardığınız zaman mahalleyi binadik ki bizim kabataş ne olacak? kabataş <gülüyor> kuşu uçar diye ümit ediyoruz yani o martı havalanacak birisi, birisi karşı taraftan bir simit atacak onu almak için uçacak gidecek diye ümit ediyoruz onu yapanları İmza topluyoruz. ben canlı olarak heykel olarak dikmek istiyorum yani çünkü heykeli <gülüyor> o kadar ifade etmez diye düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> martıyı uçurmak için kış kış yapıyoruz sürekli <gülüyor> iskeletler sabit koyacağız onu <gülüyor> öyle, öyle, öyle niyetlerimiz çok büyük simitler atmamız gerekiyor çok gerek. büyük simitler <gülüyor> atacağız <gülüyor> evet. Beyza Üstün ve Ande Karaca çok teşekkür ederiz teşekkür bu karşı ederim. forumu konuştuk UNESCO'nun tarihsel miras Komitesine karşı bir toplantı olarak başlıyor ama asıl bundan sonra nasıl mücadele, ne yapacağız evet. meselesi sürekli 16-17'sinde Karaköy'de TMOB'da Mimarlar Odası binasında yer alacak saat kaçta başlıyor? 10'da başlıyor. 9.30'da gelirlerse daha memnun oluruz. Bir merhaba ikramımız ee, olabilir mesela. Var var, <gülüyor> simit Kaşar gelen biri Mimarlar Odası'nın Simit Kaşar'ı Beşhur bekliyoruz. Şeyde e, Girişte de serbest değil mi? Giriş evet, serbest, serbest, güvenliğimiz olacak. E, bu bu günlerde oluyoruz, evet, kendimiz güven, kendi kendimize güvenliğimiz var. Bizim odan evet, odanın bir e, güvenliği var, o kadar. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Evet, bu şekilde, bu şekilde bitiriyoruz. Evet, ufak bir düzeltme yapmam gerekiyor galiba. Sabahin e, tarihsel anımları gerçekleştirirken, MacMahon ve Hüseyin e, yazışmaları olarak nitelendirilen bir yazışmadan bahsetmiştik. Evet. Ee, bu yazışmalar e, Şerif Hüseyin e. Şerif Hüseyin ile yapılmış olan İngiltere Mısır valisi Mac Mohan ile Hicaz emiri Şerif Hüseyin Bin Ali arasındaki mektup değiş tokuşu olarak geçiyor ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı topraklarının paylaştırılması konusunda da yapılmış gizli görüşmelerden biri olarak da nitelendiriliyordu. Ee, bu konuyla alakalı ufak bir anma yapmıştık fakat ben e, bu tarihsel e, karakterlerden bir tanesi olan Hüseyin Bin Ali modern ya da şu anda bildiğimiz Suudi Arabistan'ın kurucusu olarak nitelendirmiştim. Arap isyanının başlangıcını ateşleyen kişi de olsa aynı zamanda bu kişinin olarak da nitelendirilse tarih sahnesinde modern Suudi Arabistan'ın kurulucusu olarak nitelendirebilmemiz mümkün değilmiş. Bunu da dinleyicilerimizden Adil Baktağ'a hatırlatmış. Modern Suudi Arabistan'ın kurucusu Wahabi ailesiyle, ailesiyle girdiği bir çatışmadan aynı zamanda bu vesileyle de sürgün edilmesinden o topraklardan ardından oğlu Ürdün Kralı'nın yanına yerleşip orada ölümünden bahsedeyim. bahsederek bu düzeltmeyi yapmamız yerinde gibi duruyor. Teşekkür ediyoruz tekrardan evet, Adil Bagdaya'ya. Çok teşekkürler. Gerçekten <gülüyor> Açık Gadyo'da ilginç bir tarih forumuna <gülüyor> doğru evriliyor. Açık gazete diyeyim en azından. Evet e, bitirirken de e, Leo e, ölüm yıl dönümünü... Anmaya devam edelim. Set Extra diye klasikleşmiş parçalarından birini çalarak da bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Et dedans comme matelot Une fille qui tangue, un air anglais. C'est extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra, c'est extra. C'est extra C'est extra Des cheveux qui tombent Comme le soir Et de la musique en bas des reins Ce jazz qui chasse Dans le noir Et ce mal Qui nous fait du bien C'est extra Ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui prie Cet extra, cet extra, cet extra Cet extra C'est pas qui tienne au perche comme les cordes d'un violon et cette chair que vient troubler l'archer qui coule ma chanson Cet extra et sous le voile La pelle clôt Cette touffe de noir Jésus Qui ruisselle Dans son berceau Comme un nageur Qu'on attend plus C'est extra C'est extra C'est extra C'est extra robe de cuir, comme un oubli qu'aurait du chien sans faire exprès, et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait. C'est extra, les maudits blouses qui s'en cet ampli qui ne veut plus rien dire. Et dans la musique du silence une fille qui t'attend cet extra cet extra cet extra çıkarsız.